Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşlarına olsun Anadolu'nun asil insanları Asil kardeşlerim Hicretin beşinci yılı Hayber'de Yahudiler Büyük bir gayretin içindeler Beni nadir oğulları Medine'den sürgün edilmişler Onların da büyük bir bölümü Hayber'e yerleşmişlerdi Müslümanlara karşı derin bir düşmanlıkları vardı Medine'den bir bir Yahudi kabileleri sürgün ediliyordu Bu sürgünlerse Yahudilerin kendi kazdıkları kuyuya Kendilerinin düşmesi şeklindeydi Hayber'de Yahudiler İslam'ı durdurmanın planlarını yapıyor Uzun uzun fikir tatisinde bulunuyor Tartışmalar yapıyorlardı ve bir karara varıyorlardı Önce Mekke'ye varacaklar Ve Kureyşleri harekete geçireceklerdi Sonra çevre kabileleri devreye sokacaklardı Planlarını yapmışlar Ve Mekke'yi mükerremeye varmışlardı Mekke'nin ileri gelenlerine Müslümanlarla savaşmanın Kaçınılmaz olduğunu anlatıyorlardı Önce gelişen İslam'a dikkat çekiyorlardı bu gelişme durdurulması gerekiyordu. Müslümanlar hiçbir zaman geri adım atmamışlardı. Yavaş adımlarla ama sürekli bir gelişimin büyümenin içindeydiler. Bu gelişme yarın kendileri için çok tehlikeli olabilirdi. Önce bu hususu ustalıkla anlatıyorlardı. Ama bununla yetinmiyorlardı. Mekke'nin öncülerine Bedir'de öldürülenleri bir bir anlatıyor... Onların tahrik edilmelerini temin ediyorlardı. Bedir'in yenilgisini dile getiriyorlardı. Uhud'da belli bir üstünlük sağlanmıştı ama gerçek anlamda bir zafer de elde edilememişti. Hayber Yahudileri sadece Mekke'nin öncüleriyle de yetinmiyorlardı. Mekke da tahrik ediyor ve böylece toplumu da hazırlıyorlardı. Mekke toplumunun öncülerinde yer yer İçlerini huzursuz eden bir konu, bir husus vardı. Onların çok açık olarak gördükleri bir durumdu. Kim Müslüman olursa, en ağır şartlara bile düçar edilse, yine de İslam'dan dönmüyordu. Bu durum, Mekkelileri derin derin düşünmeye mahkum ediyordu. Acaba İslam hak din olabilir mi diye düşünmekten kendilerini alamıyorlardı. İçlerinde zaman zaman oluşan bu manayı, ancak Yahudilere sorabilirlerdi. Zira onlar semavi bir kitabın sahibiydiler. Peygamberleri en iyi onlar bilebilirdi. İçlerinde bir kurk gibi kendilerini rahatsız eden bu konuyu Yahudilere soruyorlardı. Ey Yahudi topluluğu! Siz semavi bir dine mensup insanlarsınız. Muhammed ile aramızdaki ihtilafın, problemin bilgisini en iyi sizler bilirsiniz. Bize işin hakikatini söyleyin. Bizim inancımız bizim dinimiz mi yoksa onun dini mi daha hayırlı, daha doğrudur? Yahudiler bu sorudan son derece memnunluk duyuyor, huzur duyuyorlardı ve öyle diyorlardı. Elbette sizin dininiz daha hayırlı, daha doğru. Siz Hakk'a onlardan daha yakınsınız. Hakikati çarpıtmada son derece mahir olan Yahudiler... Hele hele hedeflerine ilişkin bir mesele gelirse onun hakikati ne olursa olsun onu kendi hedefleri doğrultusunda dillendirirlerdi. Onların hedefleri İslam'ı yeryüzünden silmekti. İslam'ı en büyük düşman bellemişlerdi. Mekke'ye zaten bunun için gelmişlerdi. İslam'ı durdurmak ve sonrasında yer yüzünden silmek için gayret ediyorlardı. Mekke müşriklerini böylece bir kez daha tahrik ediyorlar, ateşliyorlardı. Mekke toplumu savaşa motive ediliyordu. Artık toplum kaynamaya başlamıştı. Yahudiler burada ateşi yakmayı başarmışlardı. Yahudiler Mekke'den ayrıldılar ve Katafanlara geldiler. Onlarla bir toplantı yaptılar. Mekkelilerin Ordu oluşturmaya başladıklarını Anlattılar Kureyşlerin Üç binin üzerinde ordu çıkaracaklarını Dile getirdiler Ki Uhud'da Kureyş'in Üç bin ordusu karşısında Müslümanların Neredeyse hezimete uğradıklarını Ballandıra ballandıra anlattılar Şayet Müslümanların karşısına Dev bir orduyla çıkılırsa Onların kökünü kazımanın Çok kolay olacağını anlattılar Yahudiler Onlara büyük bir teklif de sunuyorlardı Hayber'in Bir yıllık hurmasını Olduğu gibi katafanlara vereceklerdi Bu büyük bir teklifti Ki Yahudiler Bu olacak büyük savaşın Finansmanını üstleniyorlardı Yahudiler o civardaki Küçük kabilelere de dolaşıyorlar Böylece Gatafanlılar Altı bin savaşçıdan oluşan Büyük bir ordu hazırlıyorlardı Huza kabilesi Peygamber Efendimiz'le ittifak içindeydi. Huzalılar, Peygamber Efendimiz'e Mekkelilerin büyük bir ordu hazırladığını haber veriyorlardı. Huzalı haberci, on günlük yolu gece gündüz yol alarak dört günde Medine'ye ulaşıyor, durumu Peygamber Efendimiz'e bildiriyordu. Gatafanlıların savaşa iştirak etmesi büyük bir tehlikeydi. Zira onlar, İslam ordusunun sayısından İki kat daha fazla orduya sahiptiler Peygamber Efendimiz bunu biliyor Mekke Kureyş toplumu da Dört bin dolaylarında savaşçı çıkarabiliyordu Böylece on bin kişiden oluşan Büyük bir ordu oluşuyordu O bölgede bugüne kadar Böyle bir ordu oluşmamıştı Bu denli büyük bir ordu ilk defa gerçekleşiyordu Peygamber Efendimiz hemen arkadaşlarını topluyordu Onlarla istişare ediyor Gelen bu büyük orduyu nasıl durduracaklardı Nasıl bir yol izlemeleri gerekiyordu Hangi taktikle bu dev ordu perişan edilebilirdi selman Farisi söz alıyordu Ey Allah'ın Resulü Biz Fars ziyarında Atlı birliklerin saldırısından korktuğumuzda Çevremize hendek kazardık diyor Ve bir müdafaa harbi teklif ediyordu Hendek'in kendilerine ne gibi faydaları olacağını anlatıyordu. Bu fikir onlar için can simidi gibi gelmişti. Bunu gerçekleştirmek zordu ama en sağlam yol olarak gözüküyordu. Hendek Müslümanlara büyük faydalar sağlayacaktı. Düşman suvarileri topluca geçiş yapamayacaklardı. Vurkaç imkanları bulamayacaklardı. Seri manevralar yapamayacaklardı özellikle piyade olarak saldırıları gerçekleştiremeyeceklerdi. Hendek'e geçenler olsa bile arkadan destek almalar mümkün olamazdı. Hendek her yönüyle Müslümanlar için büyük bir imkandı. Mescid-i Nebi merkeze alındığında Medine'nin kuzeyini Uhud dağları oluşturuyordu. Güneyini ise Ayr dağları kuşatıyordu. Saldırıya açık olan bölge Medine'nin kuzey batısıydı. Düşman güçler bu yönden gelip Sel dağları ile Uhud dağları arasında ilerleyecek, kuzey, batı ve güneyden saldırmaları mümkün olacaktı. Karar veriliyordu. Hendek kazılacaktı. Yer belirlenmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her on sahabesine kırk ziralık mesafenin kazılması işini veriyordu. Kırk zira yaklaşık yirmi metreye tekabül ediyordu. Hendek bir hilal gibi Medine'nin açık bölgesini kuşatacaktı. Hendek kazımı başlamıştı. Büyük bir azimle, şevkle, muhabbetle kazıyorlardı. Kazma kürek, balyoz sesleri, okunan mısralar, mısralar verilen cevaplar, şevkleri daha bir artırıyordu. Müminler tam bir gönül bütünlüğü içindeydiler. Gönüllerde tatlı bir badı sabah esiyordu. Peygamber iklimi şerefli arkadaşlarını kuşatıyordu. Gönüller kıvamını yaşıyordu. Allah için gayretin halâvetini lezzetini terennim ediyorlardı. Hz. Enes bin Malik radıyallahu anlatıyor. Muhacir ve Ensar Medine'nin çevresine hendek kazıyorlar, sırtlarında toprak taşıyorlar ve hep birlikte şunu söylüyorlar. Biz Muhammed'e biat eden müminleriz. Hayatta kaldıkça, İslama gönül verenleriz. İslam'ın asil müminleri bu manaları telaffuz ediyor, gönüller dalga dalga dalgalanıyordu. Peygamber Efendimiz onlara cevap veriyordu. Allah'ım gerçek hayır, gerçek nimet elbette ahiret hayrıdır. Enser ve muhacire mübarek kıl. Onlar buna layıktırlar. Bir başka kanaldan gelen anlatımda ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım gerçek hayat elbette ahiret hayatıdır. Ensar ve muhaciri bağışla. Onlar buna layıktırlar buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şevki bir başkaydı. Şerefli arkadaşlarına onun hali büyük bir şevk veriyor canlarına can katıyordu. Hz. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Hendek günü toprak taşıyordu. Göksü toz toprak olmuştu. Bir taraftan toprak taşıyor, bir taraftan Abdullah bin Revaha'nın şu şiirini söylüyordu. ''Vallahi Rabbimiz olmasaydı hidayete ermezdik. Ne sadaka vermeyi bilir, ne de namaz kılardık. Ya ilahi, sukun indir üstümüze, güven ver kalbimize.'' Kaydırma ayakları düşmanla karşılaşınca sebat ihsan eyle bize. Onlar zulm ediyor, üzerimize de onlar saldırıyor. Biz fitneden kaçtıkça onlar fitne istiyor. Hırsa hırs ekliyor. Peygamber Efendimiz Abdullah bin Revah'ın bu şiirini bir şelal akışı gibi okuyor. Mısraların sonundaki kafiyeleri uzatarak okuyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğu şiiri sahabeyi kiramda telaffuz ediyor ve Uhud Dağı yankılanıyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden.